Ağuzzu bilya him ne şeytanı rajeem Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnnah alhamdulillahi nahmdu ve nasta'inu hu ve nasta'firu ve n'ağuzzu bilya him ne şorur amfusina ve min siyat amalina. Men ve men yudlil tala hadiylah. Ve Fe إن استقل حديث كتاب الله و خير الهديه هدي محمدin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalaleti ve kullu dalaletin fînar. Sahih İkat hadislerinde İslam ve küfür başlığında kalmıştık. 92 nolu hadis El Esved bin Halef radıyallahu şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i fetih günü insanlardan biat alırken gördüm. O oturdu ve büyük küçük kadın olmak üzere insanlar ona gelip İslam ve şehadet üzere biat ettiler. Ben İslam nedir dedim? Buyurdu ki Allah'a iman etmektir. Ben şehadet nedir dedim? Buyurdu ki Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna şahidlik etmektir. Bunu hakim Ahmet İbn Yasum el-Ahad vel-Methani'de Taberani Mucem Lefsat'ta sayısınatla rivayet etmişlerdir. İslam önceki dinleri nesketmiştir. etmiştir. 93'ün oğlu rivayet Ebu Üreri Radiyaland'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefs olan Allah'a yemin olsun ki şu Yahudi ve Hristiyanlardan beni işitip de haberdar olan sonra beraber gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadığı halde ölen bir kimse yoktur ki cennet masabından olmasın. Bunu Heman bir Münebbih sayfasında Müslim, Ebu Avane, Ahmet, Şer-i Begavi, Lalka-i İtikad'da, i̇bn Mende, İmanda ve tevhitte Tayalisi, Taberi ve Hilyet-ül Evliya'da Ebu Naim sayısınatla rivayet etmişlerdir. 94. İbn-i Abbas Radyalı'na şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan kim beni içtip de bana iman etmeyecek olursa mutlaka cennete girer.'' i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, ben Allah'ın kitabında bunu doğrulayan nerede demeye başladım. Sonra şu ayeti buldum. Artık bu gruplardan kim onu tanımaz ve inkar ederse bilsin ki ona vaat edilen yer ateştir. Hud suresi 17. ayet. Gruplar, ahzab ise bütün din mensuplarıdır. Yani İslam dışındaki din mensuplarıdır. Bu Bukhari'nin şartına göre sayısınatla hakim tarafında El-Müstecek'te rivade edilmiştir. 95 Ebu Musa Aleyhisselat Radiyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden beni işten biri, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, bana iman etmezse ancak cehenneme girer. Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre Say-i ne Nesay-i Kübra'da, Tayalisi Ahmet ve Said bin Mansur süneninde de rivayet etmişlerdir. Evet, burada e, ümmetimden ifadesi. Ümmet iki kısma ayrılır biliyorsunuz. Ümmeti davet ve ümmeti icabet. Ümmeti davet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden kıyamet gününe kadar bütün insan ve cinleri kapsayan bir tabirdir. Yani burada ümmeti davet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmekle mükellef olan milletler kast edilmekte. Ümmeti icabet ise yalnızca Müslümanlar hakkında kullanılır. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ve getirdiklerine tabi olup ittiba edenlerdir. 96. Adi bin Hatim radiyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken onun yanına vardım. Orada bulunanlar benim için bu Adi, Adi bin Hatim'dir dediler. Ben emansız yani herhangi bir kimsenin himayesinde sığınmadan ve yazısız olarak bir müsaade yazısı yani bugünkü ifadeyle bize olmadan Medine'ye gelmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru yönelince elimden tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce şöyle buyurmuştu. Umarım ki Allah onun elini benim elime verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. O sırada huzuruna yanında bir çocuk bulunan bir kadın geldi. O ikisi senden bir isteğimiz var dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varıp onların ihtiyaçlarını karşıladı. Sonra benim elimden tutup tekrar evine kadar götürdü. Hizmetçi altına minder koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine oturdu. Ben de önüne oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ham edip onu övdükten sonra şöyle buyurdu. La ilahe illallah demekten seni kaçıran nedir? Sen Allah'tan başka bir ilah olduğunu biliyor musun? Dedim ki hayır. Sonra biraz konuştu. Daha sonra şöyle buyurdu. Sen herhangi bir şeyin Allah'tan daha büyük olduğunu biliyor musun da Allahu Ekber demekten kaçınıyorsun? Dedim ki hayır. Buyurdu ki, şüphesiz Yahudiler kendilerine gazap edilenlerdir. Hristiyanlarsa sapanlardır. Yani Fatiha suresinin sonunda geçen Gayril bir Aleyhim Veleddali'nin ayetinin tefsiridir bu. Yani bizi ne gazaba uğrayanlardan ne de sapıtanlardan eyleme. Burada gazaba uğrayanlarla hastalayan Yahudiler, sapıtanlar ise Hristiyanlardır buyurdu. Dedim ki, ben Müslüman olarak geldim. Bu sırada baktım ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü sevinçten parlıyor. Evet bunu Hasan-ı İsnaatla Tirmizi, Müsned'inde detaylısı, Mücemül Kebir'de Taberani ve et i̇bn İbnü Zeym'e Hasan-ı rivayet etmişlerdir. İslam'ın misali 97 numaralı rivayet Cabir bin Abdullah radıyallahudan. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıktı ve şöyle buyurdu. Rüyamda Cebrail aleyhisselamın başucumda, Mikail aleyhisselam da ayaklarımın yanında olduğunu gördüm. Biri diğerine ona bir misal ver deyince o da şöyle dedi. Dinle, kulağın daim duysun. Anla, kalbin daim anlasın. Ümmetine karşı durumun kendine bir yurt edinen kral gibidir. Bu kral edindiği bu yurtta bir ev inşa ettikten sonra bir ziyafet verir. Elçisini de gönderip insanları ziyafete davet eder. İnsanlardan kimisi elçinin bu davetine icabet ederken kimisi daveti kabul etmez. Burada kral allah Teala edindiği yurt ise İslam, yurtta inşa ettiği ev ise cennettir. Sen de ey Muhammed gönderdiği o elçisin. Sana icabet edenler İslam'a girer, İslam'a girenler de cennete girer ve içindekilerden yerler. Bunu hakim Bukhari, Tirmizi, Tefsir'inde Taberi, Ebul Fadil Estekafi Mesmuat yüzünde ve Beyhaki Delal-i Nübüve'de Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. İslam'ın şartları 98. Yahya bin Yâmer Rahimullah dedi ki, i̇bn Ömer radıyallahu şöyle dedim. Ey Ebu Rahman, bir topluluk kaderi yoktur diye iddia ediyorlar. Dedi ki, yanımızda onlardan kimse var mı? Ben hayır dedim. Dedi ki, onlarla karşılaştığın zaman benden şöyle bildir. Muhakkak ki i̇bn Ömer sizden Allah azze ve celle'ye teberri ediyor. Siz de ondan berisiniz. Ben Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh, şöyle dediğini işittim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in yanında insanlarla beraber oturuyorken üzerinde yolculuk alameti olmayan ve belde halkından olmayan biri geldi. Safın arasından ilerleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne kişinin namazda oturduğu gibi oturdu. Sonra elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine koydu ve dedi ki Ey Muhammed İslam nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İslam Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen Namazı kılman, zekatı vermen, hac ve umre yapman, cünüplükten yıkanman, abdesti tam alman ve Ramazan orucunu tutmandır. Adam bunu yaptığım zaman ben Müslüman mıyım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Adam dedi ki doğru söyledin ey Muhammed iman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, cennete, cehenneme, mizana, öldükten sonra dirilmeye, ''Hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmendir.'' Adam dedi ki, bunlar yaptığım zaman ben mümin miyim?'' ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet.'' dedi. Adam, ''Doğru söyledin ey Muhammed, ihsan nedir?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Allah'ı görür gibi kulluk etmendir. Zira sen onu görmesen de o seni görmektedir.'' Adam, ''Bunu yaptığım zaman ben muhsin miyim?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Adam, ''Doğru söyledin, kıyamet ne zaman kopacak?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Subhanallah, kendisine sorulan kişi, soran kişiden daha iyi biliyor değildir. İstersen sana onun alametlerini bildireyim.'' ''Adam olur.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Yalın ayaklı asalakların binaları yükselttiklerini ve mülk sahibi olduklarını gördüğün zaman.'' ''Adam yalın ayaklı asalaklar kimlerdir?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bedevilerdir.'' ''Yine cariyenin efendisini doğurduğunu gördüğün zaman bunlar kıyametin alametleridir.'' Adam doğru söyledin dedi. Sonra kalkıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı bana getirin dedi. Onu aradık fakat bulamadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, O kimdi biliyor musunuz? O Cibril aleyhisselam idi. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Ondan bunları kabul edin. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onun durumu bundan önceki gelişlerinde bana karşı gelmemişti. O kalkıp gidinceye kadar onu tanıyamadım. Bunu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sayı-ı İbn-i Mende İmanda, İbn-i Uzeyme, i̇bn Tarekutni, Ebu Cafer-i Mülbuhteri Musannefat'ta, Beyhaki Sünende ve El-Metkal'de ve El-İtikad'da rivayet ettiler. Ufak farklılıklarla Bukhari ve Müslim'de de geçiyor bu ama bu şekliyle, bu ziyadelerle söylediğim kaynaklarda mevcut. 99 i̇bn Ömer radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam 5'e şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, hac yapmak ve Ramazan orucunu tutmak. Bunu buhar ve Müslim rüayet etmişlerdir. 100. hadis Muaz bin Cebel dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculukla beraberdim. Ona yakın bir yerde olduğumu gördüm ve dedim ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel öğret ki beni cehennemden uzaklaştırıp cennete koysun. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana çok büyük bir soru sordun ama bu mesele Allah'ın kolaylaştırdığı kimseler için çok kolaydır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet et. Farz namazları kıl ve zekatını ver. Ramazan orucunu tut ve hac yap. Sana hayır yollarını göstereceğim. Oruç kalkandır. Sadaka veya zekat Suyun ateşi söndürdüğü gibi günahlar siler süpürür. Kişinin gece kıldığı namazda yine hatalar siler süpürür. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkuyla ve umutla Rablerine yalv yalvarmak üzere vücutlar yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Secde 16-17. ayetlerini okudu ve şöyle buyurdu. Sana bütün işlerin başını, direğini ve en üst noktasını bildireyim mi? Ben evet ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdu. Her işin başı İslam, direği namaz, zirvesi ve üst noktası da cihattır. Sana tüm bunların en önemlisini bildireyim mi? Dedi. Ben evet ey Allah'ın Resulü dedim. Dilini tuttu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ve buna sahip ol buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü bizler konuşmalarımız yüzünden sorguya çekilecek miyiz dedim. Şöyle buyurdu. Annen seni kaybetsin ey muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme düşürecek şey dillerin kazandığından başkası değildir. Bunu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısınatla Ahmet, Tayalisi, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Mamer bin Raşid Camii'nde, Ab bin Hümeyt, i̇bn Nasr tazim Kadris Salat'ta, Taberi Tefsir'inde, Taberani Mucemül Kebir'de, Begavi Şerru de, Hakim El-Müstedrek'te ve Beyhaki Süneninde rivayet etmişlerdir. 101. hadis Enes bin Malik Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim dünyadan Allah'a tam bir ihlas ile ona hiçbir şeyi ortak koşmadan kulluk ederek namazlarını kılmış, zekatını vermiş bir şekilde ayrılırsa Allah'ın kendisinden razı olduğu bir şekilde ayrılmış olur. Enes Radyalan'ta dedi ki, işte Resullerin getirdiği ve söylentilerin birbirine girip hevaların ihtilaf etmesinden önce Rableri katında tebliğ ettikleri din budur. Allah Teala'nın kitabında bunun tasdiki tevbe 5 ve 11. ayetleridir. Bunların tevbe etmeleri putları kırıp yalnızca Rabblerine ibadet etmeleridir. Yani tevbe 5 ve 11. ayetlerinde müşriklerden bahisle Allah Azze ve Celle onlar tevbe edip namazı kıldıkları ve zekatı verdikleri zaman artık sizin kardeşlerinizdir. Onları salıverin diye buyuruluyor. Bu ayetlerde bunun, bu hadisin tasdikidir diyor. Rasullerin getirdiği ve söylentilerin birbirine girip Heva'nın ihtilaf etmesinden önceki din, Allah katından tebliğ edilen din derken, yani bütün peygamberlerin davet ettiği bu tevhiddir, bu İslam'dır diyor, demek istiyor. Ama işte insanlar peygamberlerin getirdiklerinden sapınca, mesela diyelim Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar, İsa Aleyhisselam'ı e, gördükleri zaman, ona yetiştikleri zaman, ona iman etmediklerinde, tabi olmadıklarında e, İslam'ın dışına çıkmış oldular. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar da e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderir zaman, ona yetiştikleri zaman, eğer ona ittiba ve iman etmedikleri takdirde Hristiyan adını aldılar ve İslam'ın dışına çıktılar. Yani dinin aslı itibariyle Allah tarafından, allah Teala tarafından tebliğ edildiği şekliyle tevhidi koruyanlar ter daim İslam adını alırlar. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri tek bir din vardır. Yani Allah katında din İslam'dır. Yani Hristiyanlık ve Yahudilik diye bugün veya Musevilik denilen dinler ise bütün peygamberlere iman esasından saptıkları için ayrı dinlerin mensupları olmuşlardır. ''Namazı terk eden dinden çıkar.'' 102 ne Nol rivayet Burayde bin Husayb radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bizimle onlar arasındaki ahit namazdır. Onu terk eden kafir olmuştur.'' Bu müslimin şartına göre sayısına ''Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, Ahmet, İbn-i Hakim, Dari Kutni, İbn-i Şehbe, Bezzar, İbn-i Batta, El-İbhan'de, Lalka-i İtikatta, Deylemi, Tazim-i kadir -i Salat'ta, Mervezi ve Sünen'de Beyhaki rivayet ettiler.'' 103 Cabir bin Abdullah radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 104 Enes radıyallahu anten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kişi ile şirk arasında namaz terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. Bunu İbn Mace, Muhammed bin Nasir tazimu kadrisi salahat'ta sayısızla rivayet ettiler. 105 nolu rivayet, <gülüyor> Abdullah bin Şakik, Raimullah şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı namazın terki dışında amellerden birinin terkini küfür görmezlerdi. Ebu Musab el Medeni'den şöyle dediğini işittim. Kim iman sözden ibarettir derse ondan tevbe etmesi istenilir. Eğer tevbe etmezse boynu vurulur. Yani mürceyi ve cehmileri kastediyor iman sözden ibarettir. Yani amellerin imandan görmeyen kimsenin tevbe etmesi istenir. Yani İslam kazısı ona tevbe etmesini söyler. Tevbe etmediği takdirde onun boynu vurulur. Bu Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Tirmizi Muhammed bin Nasr el-Mervezi Tazm-ı Kadri rivayet etmiştir. Bu sahabenin icmağını da gösteriyor. Yani onlar amellerden herhangi bir amelin terkini değil de namazın terkini küfür olarak görüyorlardı. Bu ifade aynı zamanda namazı terki, küfür veya şirk diye ifade eden, az önce geçen hadislerin büyük küfür ve büyük şirk olduğunu ifade ediyor. Yani bunu küçük şirk kastediliyor diye yorumlayanları reddetmektedir. Çünkü diğer amellerin terki zaten küçük şirk, küçük küfürdür. Yani namaz dışındaki, mesela zekatın, haccın, amelilerin, Orucun terki. Bunlar küçük şirk, küçük küfür diye isimlendirilebilecek büyük günahlardır zaten. Namazı terkin ise mertebe bakımından onlardan daha farklı görüldüğünü, sahabe nezdinde daha farklı görüldüğünü ifade ediyor bu hadis. 106 Madan bin Ebi Talha Raymullah dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Sevban radiyallahu anh'a şöyle dedim. Bize kendisiyle Allah'ın bizi faydalandıracağı bir hadis rivayet et. O sükut etti. Ben yine bize kendisiyle Allah'ın bizi faydalandıracağı bir hadis rivayet et dedim. Dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu işti. Kul ile küfür ve iman arasında namazın terki vardır. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuş olur. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Lalka'yı Şerhu usul i itikadi ehli sünnede rivayet etmiştir. 107. Ubade bin es samit Radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bize şöyle tavsiyede bulundu. Namazla bilerek terk etmeyin. Her kim ki bilerek kasten namazı terk ederse İslam milletinden çıkmıştır. Yani burada millet kelimesi din demektir. İslam dinden çıkmıştır. Bunu Ziyar-ı El-Muhtare'de Muhammed bin Nasır, Tazim-i Kadir-i Salat'ta, Lalka'ya itikatta, Heysen bin Kuleybe Şaş'ı, Müsned'in hasen rivayet ettiler. Zekatı terk etmenin tehlikesi 108 Ali bin Ebi Talip Radyalent'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince Kureyş'ten bazı kimseler yanına gelerek Azatlılarımızdan ve kölelerimizden bazı kimseler sana katılmış bulunuyor. Aslında bunlar dinine girmeyi arzu eden kimseler değildir. Bütün bunların istedikleri bizim davarlarımızdan ve ekimlerimizden kaçmaktır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ey Kureyşliler ya namazı dosdoğru kılar zekatı verirsiniz ya da üzerinize din adına boynlarınızı vuracak bir adam gönderirim. Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısına da hakim Tirmizi e, süneninde Rivayet etmişlerdir bu hadisi. Bu namazın ve zekatın terkini e, bir savaş, bir topluk mesela bir kavim namaz ve zekat terk ederlerse onlarla savaşmanın, boynlarını vuracak birini gönderim demesiyle e, meşru olduğunu gösteriyor. İşte Ebu Bekir radiyallahu Han'ın da Hanife savaşması bu yüzden. Hatta onlarınkinde inkar da e, söz konusuydu. Yani zekatı inkar da söz konusuydu. 109 Enes radiyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Zekatını vermeyen kişi kıyamet gününde cehennemde olacaktır. Bunu Taberani Muce sâgirde Ebu Abdillah Muhammed bin el Hattab er-Razi el meşihasında hasen isnatla rivayet etmiştir. 110 İbn Mesud radiyallah'tan zekat vermeyen Müslüman değildir. Müslimin şartına göre sayy-ı isnatla İbnü'l-Şeybe rivayet etmiştir. Yine İbn Mesud radiyallah 111 nolu rivayette Zekat vermeyenin namazda yoktur demiştir. Bunu Müslüm'ün şartına göre sayı sınatla İbn-i Ebişeybe Taberani, İbn-i el Halal es Sunne'de, Ebu Ubeyd El-Envalide, i̇bn El-Envalide, Abdullah bin Ahmet es Sunne'de ve Ebu Naim Tarih-i rivayet ettiler. 112- i̇bn Mesud Radya şöyle demiştir. Faizi yiyen ve yediren, faizli bir akti bilerek yazan ve buna şahit olan, güzellik için dövme yapan ve yaptıran, Vakti geçene kadar zekatı geciktiren ve hicret ettikten sonra dönüp çöle yerleşenler, kıyamet gününde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle lanetlenmiştir. Bu hadis müslimin şartına göre sahiptir. Hakim Ahmet, İbn-i Zeyme, i̇bn İbban ve Nesai rivayet etmişlerdir. Haccı terk etmenin tehlikesi, 113 Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kim hac konusunda genişlik bulduğu halde hac yapmamışsa dilerse Yahudi dilerse Hristiyan olarak koysun. Şöyle düşündüm. Birilerini göndereyim de baksınlar. Eğer imkanları olduğu halde hac yapmıyorlarsa onlara cizye uygulasınlar. Vallahi onlar Müslüman değildirler. Vallahi onlar Müslüman değildirler. Bunu Ebu Nuay Hilye'de İbne Bi Ömer el-Adeni imanda, Fakihi Ahbar-ı Mekke'de, hallal-es-Sunne'de İbne Bi Şeybe, Musannaf'ta, Beyhaki'sünen'de, Said bin Mansur Sünen'inde eee rivayet etmişlerdir. 114 El-Mugire'den rivayetlerine göre o İbrahim'den yani el nehaiden o Esved bin Yezid'in Miklas denilen azatlısına şöyle dediğini rivayet etmiştir. Eğer hacetmeden ölürsen senin cenaze namazını kılmam. Yani sana e, Müslüman muamelesi yapmam manasında. Bunu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısına da Halal Es-Sünnet e ve İbn-i rivayet etmişlerdir. 115. Said bin Cübeyr-i Rahimullah dedi ki, Eğer komşum varlıklı olduğu halde haccetmeden ölürse onun cenaze namazını kılmam. Bunu yine Halal ve İbne i Ebişeybe sayısına da rivayet etmişlerdir. Evet bu rivayetlerde görüldüğü gibi sahabenin bazısından zekat ve haccın terkini de küfür olarak nitelediklerini görüyoruz Yani bunlar e, sahih yollarla sabit olmuştur. Şimdi e, önceki rivayette ne vardı? Namazın dışında bir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi diye geçiyor. Bu şundan dolayı esasında zekat, oruç yani İslam'ın beş şartı diye geçti ya, İbn Ömer Radyalanma hadisinde. E, bu beş şarttan herhangi birini terk etmek küfürdür. Mesela kelime-i şehadetin terki. Bunu mesela dilsiz bir kimse terk eder kelime-i Yani diliyle söyleyemez. Dilsizdir çünkü. Bu kimse her halükarda namaz kılacaktır. Zekat zenginlere düşer. Adam malını saklayabilir. Zekat vermez. Bu hakikatte küfürdür ama... E, zahiren ona Müslüman muamelesi yapılır. Çünkü mal sahibi olarak bilinmiyor. Nisap sahibi olarak bilinmiyor. Veya gerçekten nisap sahibi değildir. Yani e, zekat belli kimselere farz. Hatta kelime-i de dili olanlara farz. Bunu telaffuz edebilenlere, güç yetirebilenlere farz. Hac yoluna güç yetirebilenlere farz. İşte bineği olan veya sıhhati olan kimselere farz. Ne kaldı? Oruç, Oruç yine sıhhat şartına bağlıdır. Ama namaz böyle değil. Hastaysan da kılacaksın, sağlamsan da kılacaksın, hürsen de kılacaksın, köleysen de kılacaksın. Yani sağ sağlamsan da kılacaksın, topalsan da kılacaksın. Yani her halükarda, ayakta kılamıyorsan oturarak, oturarak kılamıyorsan yatarak, abdest bile alamıyorsan abdestsiz olarak, yani buna hiçbir şekilde imkan bulamıyorsan, örtünmeye gücün yoksa çıplak olarak, yani namazdan kurtuluş yok. Bu sebeple namazın terki her halükarda, Net bir küfürdür. Ama diğer amellere gelince bunun e, mazeretleri vardır. Yani kişilere göre değişen durumları vardır. E, burada da mesela Ömer radıyallahu anh haccı yapmayanlar hakkında bir araştırayım diye düşündüm diyor. Yani gerçekten imkanı var, sağlıklı ve malı da var ve haccı etmiyorsa e, onlara cize uygulayayım. Yani Hristiyanlardan, Yahudilerden vergi alındı gibi onlardan da vergi alayım diye düşündüm diyor. Meselenin ciddiyetini ifade etmek için bunu söylüyor. Evet, İslam'a davet 116 Seyil bin Sa'd radiyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü Ali bin Ebi Talb radiyallahu anh'a şöyle buyurdu. Yavaşça gir, onların sahasına in, onlara kendilerini İslam'a davet et. Sonra kendilerini İslam'a davet et. İslam'da kendilerine farz olan Allah hakkını onlara haber ver. Allah'a yemin olsun senin sayende Allah'ın bir kimseye hidayet vermesi, senin için kırmızı develerin senin olmasından daha hayırlıdır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 117 Ebu Hureyir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bir kimse doğru bir yola davet ederse ona tabi olanların ecirleri kadar kendisi için ecir olur. Bu tabi olanların ecrinden bir şey de eksiltmez. Kim bir sapıklığa davet ederse ona tabi olanların günahları kadar kendisine günah olur. Bu tabi olanların günahlarından hiçbir şey eksiltmez.'' Bunu Müslüm rivayet etmiştir. 118, İbn Abbas radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini İslam'a davet etmeden hiçbir kavme karşı asla savaşmamıştır. Bunu Müslimin şartına göre sahip bir isnatla i̇bn Şahin Nasihul Hadis'te Hakim, Ahmet, Taberani, Ebu Yala, Abd bin Hümeyt, Darimi, El Esram Nasihul Hadis'te, Beyhaki ve El Buldaniyatta Sekhavi rivayet etmişlerdir. <gülüyor> İslam'a davetin şekli 119 i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muad bin Cebel radıyallahu Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu Şüphesiz sen kitab ehli bir kavme gideceksin Onlara gittiğin zaman onları Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığı ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye davet et Sana bu konuda itaat ederlerse Kendilerine Allah'ın bir gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bu konuda da sana itaat ederlerse Allah'ın onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekatı farz kıldığını haber ver. Bu konuda da sana itaat ederlerse onların değerli mallarını almaktan sakın, mazlumun bedduasından sakın. Zira onunla Allah arasında bir perde yoktur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yahudileri İslam'a davet 120 Avf bin Malik el-Eşcair radiyallahu ten, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Yahudilerin bayram gününde yanlarına gittik. İbadethanelerine girdiğimizde bu girişimizi pek hoş karşılamadılar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onlara ey Yahudiler içinizden Allah'tan başka ibadete layık hak olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın olduğuna şahitlikte bulunan 12 kişi çıkarın da bunun karşılığında Allah Teala'nın öfkesi yeryüzündeki tüm Yahudilerin üzerinden kalksın buyurdu. Hepsi suslu, işlerinden cevap veren olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı çağrıyı ikinci kez yaptı ama yine kimse cevap vermedi. Üçüncü defa aynı çağrıyı yapıp da yine kimse cevap vermeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabul etmiyor musunuz? Vallahi inansanız da inanmasanız da ben el-Hâşir'im. Yani bütün insanların kendisinden sonra haşredildiği kimseyim. Ben el-Akib'im. Yani kendisinden sonra Nebi gelmeyecek olanım. Ben seçilmiş Nebi'yim. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme birlikte oradan ayrılmak üzere harekete geçtik. Tam çıkmak üzereyken arkadan bir adam, ey Muhammed bekle dedi. Adam daha sonra Yahudilere döndü ve ey Yahudiler beni nasıl biri olarak bilirsiniz diye sordu. Yahudiler Allah'ın kitabını senden, babandan ve dedenden daha iyi bilen ve anlayan birini bilmiyoruz dediler. Adam yani bu Abdullah bin Selam radıyallahu o zaman Allah adına şehadet ederim ki Tevrat ve İncil'de vasıflarını okuduğumuz nebi budur deyince Yahudiler yalan söylüyorsun dediler ve öncesinde övdükleri bu adamı kötülemeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara yalan söylüyorsunuz ve sonradan söylediğiniz bu sözler kabul edilemez buyurdu. İki kişi olarak girdiğimiz ibadethaneden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve Abdullah bin Selam olmak üzere üç kişi çıktık. Allah Teala bu konuda Ahkam Suresi 10. ayetini indirdi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göre sahihtir. Hakim Ahmet İbn-i tefsirinde Taberi, Taberani ve Ahmet bin Ambel rivayet etmiştir. İslam esasları üzere savaşmak 121 Enes Radyoland'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlarla Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şahit edinceye kıblemize yönelip kestiğimizden yeyince ve namazımızı kılıncaya kadar savaşmakla emrolundum. Bunlar yaptıklar zaman hak karşılığı olması dışında bize onların kanları ve malları haram olur. Müslümanların lehine olan onların da lehinedir. Müslümanların aleyhine olan onların da aleyhinedir. Bunu Bukhari, Ebu Davud, Ahmet, İbn-i İbban, Tirmizi, Nesai, Ebu Naim de Taha-i Lasar'da ve Beyhaki Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. 122 İbn-i radyalanmadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İnsanlarla Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahidlik etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermelerine kadar savaşmakla emrolundu. Bunu yaptıkları zaman İslam hakkı olanlar dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. İslam'dan önce işlenen ameller i̇bn Mesud radiyallahu bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü cahiliyede işlediklerimizden sorumlu olacak mıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim İslam'da güzellik yaparsa cahiliyede işlediklerinden sorumlu tutulmaz. Kim İslam'da kötülük işlerse öncekinden de sonrakinden de sorumlu tutulur. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. 124, Hakim bin Hizam radiyallahu anh'ten, Dedim ki Allah'ın Resulü, cahiliyede sadaka, köle azadı, sılayrahim gibi işlediğim iyilikler hakkında ne dersin? Bunlardan dolayı ecir var mıdır? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Daha önce işlediğin iyilikler sebebiyle Müslüman oldun. Yani o iyilikler sayesinde Allah seni idare etti. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. 125, Ebu Saidi el-Hudri radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu,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 Nesai Buhari muallak olarak rivayet etmiştir. İbnü'l Arabi Muceminde Ebu Ali el Medayni Fevaid'inde rivayet etmiştir. Müslüman olmak kendisinden öncekileri siler. 126 İbnu Şumase el Mehri Raymola şöyle dedi. Amr bin el As radiyallan ölmek üzereyken yanında bulunduk. Uzun süre ağladı. Yüzünü duvara doğru çevirdi. Oğlu ey babacığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle ve şöyle müjdelemedi mi demeye başladı. Bunun üzerine yüzünü döndü ve dedi ki saydığımız şeylerin en üstünü Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitliktir. Ben üç durumda bulundum. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en fazla buğz eden kişi olarak görürdün. Şayet imkan bulsaydım onu öldürmeyi çok istiyordum. Şayet o halde ölseydim elbette cehennemliklerden olurdum. Allah İslam'ı kalbime koyduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve dedim ki sağ elini uzat ki sana biat edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini uzatınca ben elimi yumdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin var ey Amr dedi. Ben de sana şart koşmak istedim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne şart koşuyorsun dedi. Ben bağışlanmayı dedim. Buyurdu ki bilmez misin şüphesiz İslam yani Müslüman olmak kendisinden öncekileri siler. Muhakkak ki hicret kendisinden öncekileri siler. Muhakkak ki hac da kendisinden öncekileri siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha çok sevdiğim ve gözümde ondan daha fazla yücel kimse yoktu. Ona olan saygımdan dolayı ona doya doya bakmaya güç getiremiyordum. Şayet onu nitelemem istense bunu yapamam. Çünkü ben ona doya doya bakamadım. Şayet bu hal üzere ölseydim elbette cennetiklerden olmayı umardım. Sonra hangi halde bulunduğumu bilmediğim bazı şeyler üstlendik. İşte şimdi ölürsem yanımda ağıtçı ve ateş olmasın. Beni defnettiğiniz zaman üzerime toprak salın, yani saçın. Sonra kabrimin yanında bir deve boğazlayıp ettiğini dağıtacak kadar kalın ki sizlerle ünsiyet edeyim. Ve Rabbimin elçilerinin beni nereye götüreceğini bekleyeyim. Bunu Müslim İbn-i Uzeyme, İbn-i Sad Tabakat'ta, Beyhaki Sünen'de ve i̇bn Sakir Asakir tarihinde rivayet etmiştir. Yani, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o beyat ettiğim o ilk anlarda Allah Resulü hayattayken ölseydim cennetliklerden olurdum ama diyor. Sonra başımıza bazı işler geldi. Bunlar da kastettiği işte Sıfvin Savaşı'nda Muaviye Radıyallahu Anh'ın tarafında olması, işte Ammar Bin Yasir Radıyallahu Anh'ı öldüren e, grubun tarafında olması gibi kendisinde de tereddüt ettiği e, şeyler vardı. 127 Enes Radyalan dedi ki bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü büyük ya da küçük günahlardan bir şey bırakmadan işledim. Yani büyük büyük küçük ne varsa işledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa Allah'tan başka ibadet-i olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmiyor musun buyurdu. Adam evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhakkak ki bu diğerlerini siler giderir. Yani e, bu Burada kastedilen bu adam cahiliye döneminde büyük küçük ne varsa işlemiş. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'da bu şehadet kelimeleriyle İslam'a girmesinden sonra yani İslam'ın bunları sildiğini ifade ediyor. Yanlış anlaşılmasın. Bunu Ziyad Maqtis el Muhtar'da, Ebu Yala, Mucemmu' el Levsat'ta Taberani ve Şuab el İman'da Behaki sayısızla rivayet etmişlerdir. Evet biz akidede is, imanın eksilmesinden e, bahsederiz. iman artması ve eksilmesi. Peki İslam eksilir mi? 128 Ebûrerî radıyallâhu ten resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz İslam'ın yol işaretleri gibi işaretleri vardır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, Beyt'i hac etmen, iyiliği emredip kötülüğü yasaklaman, Adem oğullarıyla karşılaştığın zaman onlara selam vermen bunlardandır. Selamını cevaplarlarsa melekler Onlara ve sana selamla cevap verirler Eğer selamını onlar almazlarsa Melekler senin selamını cevaplar Onlara da lanet ederler Veya onlara selam etmezler Ailenin yanına girdiğinde selam vermen de bunlardandır Kim bunlardan bir şeyi eksiltirse Şüphesiz o kendisinin İslam'dan terk ettiği bir payıdır Bunların hepsini terk eden kişi ise İslam'ı sırtının arkasına atmış olur Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir Mervezi Taz ı Salat'ta, Hakim Musne Şamiinde Şami'in Taberani, İbn-i Şahin Ettergip'te, i̇bn Sunni Amel Yevme'de, beyhak şu Şuhab'da, Şeceri'ye emalesinde rivayet etmişlerdir. Ebu Vail Şakik bin Seleme R.A. da İbn-i Mesud şöyle dediğini rivayet ediyor. İslam nasıl eksilir biliyor musunuz? Dediler ki nasıl? Şöyle dedi. Hayvanın yağının eksilmesi gibi, elbisenin boyunun kısalması gibi, Dirhemin kesilerek küçülmesi gibi. Bir kabilede iki alim bulunur da onlardan birisi ölünce ilimlerinin yarısı gider. Diğeri de ölünce bütün ilimleri gider. Bu Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sayısızla İbn Ömer el-Adeni el-İmanda, Acurri Fardu Talebil ilimde rivayet etmişlerdir. Yani bu da gerek hadisin delaletiyle gerek sahabenin açık ifadesiyle İslam'ın da aynı imanda olduğu gibi eksilme Söz konusu olduğunu, yani İslam'la imanı bu manada eş anlamlı kullandıklarını ifade ediyor. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Resulullah sallallahu aleyhi ve e biat konusunu ve devamını işleyeceğiz. Subhaneke ve hamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdike la ve estağfurke ve etubileik.